Kış ortasında Dışarıda yağmur var Biraz da sertçe rüzgar Sobanın yanışında hafiften çıtırtılar Üstündeki çaydanlıktan çıkıyor cızlatılar Kapattım ışıkları Açtım perdeleri Dışarısı karanlık Gecenin karanlığında arada şimşek aydınlığı, kışın ortasında gecenin karanlığında yumdum gözlerimi. Haydi, siz de yumun gözlerinizi. Hayal kuralım geleceğe, sevgi, saygı, paylaşım üzerine. Yağmurlar yağıyor Toprak iyice doyuyor Toprak altı tohumlar Yarınlara hazırlanıyor İlerlettin zamanı Haydi Sen de ilerlet zamanı Duyuyorum kuş seslerini Duyuyor musun? Kuş seslerini Çiçekler bahara uyanmış Doğa yeşile boyanmış Tepelerdeki karlar eriyor Pınarlardan sular çağlıyor Uzaktan müzik sesleri Kuş seslerine karışıyor Derelerden, nehirlerden Sular kaynayarak akıyor Haydi Yemin edelim birlikte. Bugünlerden gelecek günlere. Andım olsun ki, Bir daha asla, Yalan söylemeyeceğim. Riyakarlık etmeyeceğim. Kimseye haksızlık etmeyeceğim. Kinleri, nefretleri sileceğim. İnsana, insanlığa sevgi vereceğim. Sevgimi, Saygımı, Paylaşımımı, Sonuna dek doğaya, insana sunacağım. Haydi, uzat ellerini, akitleşelim yeminimiz üzerine. Karışsın nefesimiz, karışsın yeminimiz, karışsın aklımız. Doğanın seslerine, müziğe, kuş seslerine. Yarımlarımızı düşleyelim, yarınlarımızı çiçeklendirelim inancımızla. Düşlerimizle yarınlarımıza yürüyelim. 22 Aralık 2008 İzmir